Kayıttadan herkese merhaba, çağdaş düşünmeyle karşınızdayız. Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. Peki bugün ne konuşacağız? Older olur izle üzerinde duracağız. Yaratmanın felsefesini ele alacağız. Bir dönem çok sık dile getirilen tükenmişlik sendromunu bir de Niyazi hocamızdan dinleyeceğiz bugün. Aydınlanma kavramını, aydınlanmanın tarihini konuşacağız ve birçok başlığımız var. Sizler değerli izleyenlerimiz ekran başında ben de burada Niyazi hocamızın bilgilerinden faydalanacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sağ olun. Bilgilerden faydalanacağız diyoruz hmm. ama izleyenlerimiz sadece kendi faydalanmıyor. Aynı zamanda yaymak için de elinden geleni yapıyor hocam. Buradan da teşekkürlerimizi sunalım onlara. Ben sosyal medyada falan da denk geliyorum. Hmm. Mesela dikkatlerini hangi bölüm çekiyorsa onu küçük küçük hmm. paylaşanlar oluyor sosyal medyada da özellikle. Buyurun. Şimdi tabii ülkenin ihtiyacının ne olduğunun farkında olan bir kesim var. Aslında hangi kesim olursa olsun kafa işiyle meşgul olanlar bunun farkına varıyor. Ee, ülkenin tek ihtiyacı, temel ihtiyacı bu. Diğer bütün sorunlar da buradan kaynaklanıyor zaten. Ben de tabii onları tebrik ediyorum. Ee, özet yapan yapıp yayanlar var, sözleri toplayıp yayanlar Hı -hı. var... Ee, Kendilerine göre katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Hem yani bu toplum sevgisinden başka bir şey değildir, efendim. E, bu ihtiyacın mutlaka karşılanması lazım. Şimdi hep siyasetle meşgulüz ama ben size söyleyeyim Türkiye'nin sorunları böyle siyasetle, kanun çıkarma ile çözülebilecek sorunlar değildir. Nitekim çözülmüyor işte. Çünkü burada temel bir e, mesele var. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim sosyal medya hesaplarım falan yok. Hı hı. Zaten telefonum da ona müsait değil. Bütün o hesaplar başkalarınındır. O nedenle benim hiçbir hesabım yoktur. Evet hocam. Mail ile falan da ulaşabiliyorlar size. Yani en azından mail ile ulaşabiliyorlar. Çok mailler hı, geliyor. Evet. Çok geliyor. Bakabiliyorum ama hepsini tabii tümden okuyamıyorum. Evet. E, fakat içlerinde e, böyle kıyamayacağım olanlar oluyor. Hı hı. İşte bir tanesi, evet, tanesi elimde şu anda. Hele içinde çocuk olunca hiç kıyamıyorum. <gülüyor> evet. e, onu da buraya taşımak istedim ki e, oku, okuyunca evet, müsait, e, görülecek evet. yani hakikaten değer. Evet hocam okuyalım isterseniz. Hı hı, buyurun. Metin Yurtaşer diye bir vatandaş atmış. Mardin'den. Mardin'den evet. Niyazi hocam merhabalar. Allah sizden iki cihanda razı olsun diyor. 3-4 programınıza özellikle biri ilkokul üçüncü sınıfta, öbürü dokuzuncu sınıfa giden çocuklarımla ortaokul mezunu eşime yazlettım. Üçüncü sınıfa giden çocuğuma hem sıkılıp sıkılmadığını anlamak, hem de ilgi ve kapasitesini yoklamak için bu amca ne diyor diye sorduğumda düşünmeyi düşünmeyi diye cevapladı. Geçen gün müziğin sesini aşırı açmış bir araba yoldan geçerken ablasına bu yaptı animallik deyince şoke oldum. Animallik ne diye sorunca hayvanlık dediğinde ellerini öpücüklere boğdum. Yemin ediyorum hocam bunları kimden öğrendin diye sorunca Niyazi Kahveci hangi program sorumu da çağdaş düşünme diye cevapladı. Kendim 49 yaşında ve bir yüksek okulla bir fakülde mezunu olduğum halde bu konuları 3. ve 9. sınıf öğrencisi çocuklarımla beraber öğrenmiş olduk diyor ve parantez içinde yazmış. Buna güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. 80 milyonluk bir toplumu tek bir kişinin dönüştürebileceğini etkileyebileceğini birileri anlatsa Ütopya diye cevaplardım. İyi ki varsınız çok yaşayın mutlu yaşayın demiş Metin Yurttaşer. Benim özellikle çocuklarına ve kendilerine çok teşekkür ediyorum yani tebrik anlamında teşekkür <gülüyor> ben de onlara bir Mardin türküsü ithaf etmek istiyorum tamamdır hocam evet, böyle rica edelim evet İncilerimizin de hoşuna gitti bu türkü hmm. ee, konusu yani ara ara türkü çalıyoruz da burada çünkü normalde hani oynamak için çalınıyor türküler ama burada artık onlar dinlerken aynı zamanda sözlerine de dikkat ettiklerini söylüyorlar evet. Bizim amacımız zaten toplumumuzda eksikliği olan bir diğer önemli konu duygudur. <Gülüyor> Duygu yok bu toplumda. Kalmamış var olanlar var ama egemen değil. Bu türküler vasıtasıyla biz bir de duygu aşısı yapmak istiyoruz. Bakın şu türküdeki duygulara bakın. Bu 50 seneden fazla öncedir. Belki 100 sene önce söylendi. Bunu söyleten o günün kadınları ve bunu yazan o günün erkekleri ne duygulara sahiplermiş. Onları tebrik ediyorum. Şimdi bugün bunu söyletebilen kadınlarımız ve bunları yazabilen erkeklerimiz de pek kalmadı. Şimdi bakın bu bir Güneydoğu türküsü. Benim felsefi ve bilimsel analizle bir tespitim şudur. Bu meyil buna sebep oldu söylememem. Türkiye'nin maddiyatı Türkiye'nin batısından gelir. Maneviyatı ve duyguları da Türkiye'nin doğusundan gelir. Dolayısıyla bunların birbirinden ayrılması mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye bölünecek diye bir sektör üretip toplumumuzu sömürmeyelim. Kardeşim bölünecekse bölünmemesi için bir şey yap. Ne yapacaksın, ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bunu e, satarak kral hayatı yaşıyorsun. Üzerinden rant sağlanıyor. Kardeşim sonuçta işi yapan uzman çavuşlar. Onlar şehit oluyor. Yani, Dolayısıyla şunu bilelim, e, Bu e, duygu ve madde... E, birlikteliği, birbirini tamamlayıcılığı olduğu sürece bunlar birbirinden ayrı tek başına ikisi de var olamayacağı için bölünme diye bir şey yok. Ülkenin refahı için çalışalım, bir şeyler yapalım. Evet, hocam başlayalım dilerseniz. ilk evet. Sanat filozofunun kutsal metin üzerinde felsefe yapışı başlığı i̇şte, altında kutsal kitaplar ve yaratmanın nasıllığını anlatmadan şimdi bahsedeceksiniz. O biraz bize. uzun olacağı için bu tabi seçim konuşması hı hı. dolayısıyla evet. oradan gitti süremiz. O, onu ikinci bölümde Tamam öyle hocam. Önce bu aydınlanma diye değinmek hı hı. gerekiyor. Bir de bu aydınlanmayı benden dinlesin insanları. Evet, Biz de çok dinledik yıllarca hı hı. fakat bir türlü anlayamadık onu ben şahsen. Sonra kendimi vereyim dedim. Bunun ne olduğunu bir anlayayım. Hı hı. Bir algılayayım. Hazmedeyim. Ondan sonra da salgılayayım dedim. Buyurun. Evet. Şimdi bu aydınlanma ve bugün düşünmenin ürünüdür. Daha önce söylemiştik. Düşünme felsefe nereden başladı, nereye geldi? En son İtalya'ya gelmişti 14. asırda. Oradan da 16-17. asırdan itibaren Kuzey Avrupa'ya, Fransa, Almanya, İngiltere'ye doğru geçti. Ve buralarda Aydınlanma dediğimiz 18. asırda bir aşamayı üretti. Şunu bilelim ki aydınlanma öyle yenir, yutulur, yabana atılır ve reddedilebilir bir şey değil. Çünkü aydınlanma dan itibaren insanlık 5 milyon yıllık insanlık iki faza ayrılmıştır. 18. asır öncesi ve sonrası. 18. asırdan sonra her şey tamamen ve tümden değişmiştir. Değişimin temeli de şurada yatar yani formüle edip basit bir şekilde anlaşılabilmesi için işler koldan kafaya geçmiştir. Hı hı. Kol derken bedeni kastediyorum, doğal varlığı kastediyorum. Bu gerek doğada gerek insan doğasında. Artık doğanın ürünü hiçbir şeyle hiçbir şey yapılmıyor. Tamamen insan kafasının ürünü olan lojik, teknolojik, sosyolojik, bütün lojikle biten ürünlerle yapılıyor. Peki, buraya nasıl gelindi? Buraya 2300 yıl önce başlayan felsefenin gıdım gıdım asırlar boyunca 2300 yıl düşünenler sayesinde geldi. Düşünerek aklın çapı genişledi. Aklın çapı genişledikçe mevcudun ilerisine geçildi. Mevcudun ilerisine geçildikçe de yeni yeni icatlar yapılabildim. Dolayısıyla bu aydınlanma devrimle falan olabilecek bir şey değil. Evrimle olabilecek bir şeydir. Devrim el kolla yapılır. Evrim kafa ile yapılır. Dolayısıyla bu aydınlanmayı kafasal evrimle yakalayamayan insanlar, toplumlar çok sayıda devrim yaparlar. Askeri devrim, hukuki devrim, sonuçsal devrim her seferinde erozyona uğrarlar. Ve sonunda eriyip giderler. Onun için bir an önce bu e, kafasal evrime geçmek gerekiyor. Onun için ben Habide Felsefe Üniversitesi'nin kurulmasını vurguluyorum. Çünkü öncelikle bir toplumun kafa katmanını işgal edenler düşünür olmak zorundadırlar. Aksi takdirde nakliyecilik yaparsınız. Tır şoförlüğüyle Bilgi, şoförlüğü arasında fark olmaz. Nakliyecilik olur. Bu da hep dışarıya e, bağımlı kalmanıza neden olur. Şimdi aydınlanmaya akıl çağı denmiştir. Akıl çağı. Age of Reason. Çünkü bu akıl e, belirliyor bunu. Daha önce de zaman zaman söyledim. İnsanda temelde iki akıl vardır. Biri biyolojik akıldır. Buna brain, beyin diyoruz yani. Bu doğal hormonal kimyasal animal işleri yürütür bedenimizde. Bir de beşeri insani hümin akıl var. Bu da bizim insani boyutumuzu yönetir. İnsan dediğimiz zaman zaten bu biyolojik beden insan değil, bu hayvan. İnsan dediğimiz şey onun içinde olmayan ama insanın hafızada, inşa edip orada biriktirdiği fikir ve bilgiden ibarettir. Bu fikir ve bilgiler yine beşeri aklı ikiye bölüyoruz. Felsefi düşünmenin başlamasına kadarki döneme ki beş milyon yıl sayıyoruz antropolojinin yalancısıyım. Onun tespitlerini söylüyorum bulgularını. Sistemsiz akılla ürettiğim. Fakat felsefi düşünmeyle beraber aklın ilkeleri ve mantık kurallarıyla sistemli ve sistematik düşünme ve akılla artık fikir, bilgi üretilmeye başlanmıştır. Bu çağımız, bu sistemli akıl çağıdır. Şimdi, bizi tabii e, gaspçı, kaptı, kaçtıcı da bir yapıya sahibiz. Aydın diye bir kelime çıkardık. İngilizceye baktım ben İngilizce belki Fransızca da vardır karşılığı bir şeyler ama ama in, e, aydınlanma çağı İngilizce bir kavram Ay, İngilizce'de aydınlanmış var, enlightened ama aydın diye bir kelime yok. Aydınlatıcı var, onda lamba için kullanıyorlar, enlightenir. <gülüyor> Bizimkiler aydını intellectual kelimesinin karşılığı olarak almışlar. Orada da pejoratif ve anlam kaymasına, anlam bozmasına uğratarak kullandılar. Intellectual demek daha önce söylemiştik insanda iki zihin var. Biri doğal zihin, ona genellikle mind deniyor İngilizce. Öbürü yapay, beşeri hüminal zihin, ona da intellect deniyor. Şimdi Beşeri zihinle fikir üreten insana, kendi özgün fikir üreten insana intellectual, entelektüel deniyor. Aydın diye bir şey yok. Başkasının fikirleriyle, bilgileriyle ancak kendin aydınlanabilirsin. Başkasını aydınlatmaya da kalkmamalısın. Sen ancak kendi ürünün olan fikirlerinle başkalarını aydınlatır. Herkes başkasının hele de bugün cep telefonundan fikir ve bilgi ürünlerine ulaşabiliyor. Bu için aydın diye ortalıkta dolanmayalım. Şimdi bu tarihi ikiye ayırdık, iki döneme ayırdık. Dediğimiz gibi bu aklı 18. asra kadar bunu ayırdık. Bunu iyi kavramamız lazım. Şimdi bu neden aydınlanma dendi buna? Bu da çok önemli. Ta ilk insandan beri karanlıklar hep korkutmuştur insanları. Doğal karanlık, gece karanlığı. Onun için hep aydınlık tan söz etmişlerdir. Bu daha sonra geldi insanlığın fikir, bilgi, yazı, icat ettiği zamana geldi. Bu e, aydınlanmayı daha böyle e, fikirsel idesel olarak kullanmaya başladı. Bu da 5000 yıllık falan bir şey. E, ve o 5000 yıldan bu tarafa doğru geldiğimizde, konan isimlere bakıyoruz ra re ve a ra hecesinin egemen olduğunu görüyoruz ra güneş aydınlık demek hatta güneş tanrısı, tanrısı demek evet. evet mesela piramitte de bunu görürüz piramit iprahim hmm. orada görürüz israil rahman rahman sıfatında görürüz Kur'an'da da zaten çok sayıda ayette sizleri mine ilen ile nur, e, nur aydınlıktır. Nar, nur, ateş. Nar, ateş, nur, aydınlık. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için geldi der Kur'an-ı Kerim. Şimdi tabi burada bile felsefe yapmak lazım. Biraz sonra göreceğiz. Stefan Zweig. Sadece bir konunun bir noktasında adamlar felsefe yapıyor. Bunun üzerinde de sadece sayfalarca felsefe yapmamız lazım. Şimdi, geçmişi Kur'an hep karanlık olarak görür. Geleceği hep aydınlık olarak görür. Dolayısıyla Kur'an'ı geçmişe gitmek için kullanmaya çalışan kişinin aydınlıktan söz etmesi mümkün değil o nedenle o nedenle söylediğim gibi bu aydınlanmayı iyi öğrenmek gerekiyor tabi öğrenmek yetmiyor bu sonuçta aklı kullanıp düşünme işlemi yapmayı gerektiriyor yani biz aydınlanmayı severiz tadına doyamayız lezzeti çok güzeldir ama kardeşim bizim onu yapabilmemiz için bu düşünme işlemini yapmamız şart biz bundan hep kaçıyoruz e, kaçtığımız sürece de biz aydınlanmayı yakalayamayacağız efendim batı aydınlanmayı yakaladı da onun için endüstri devrimi, para devrimi ise işte teknoloji devrimi yaptı sen de yakala niye yakalamıyorsun geçmiştekiler yakalamadı tamam sen niye yakalamıyorsun? Sen de aynısın. Sen de kaçıyorsun. Kolaya kaçıyorsun. Ve işin garibi birazdan... Yani bu aydınlanmayı yapanlar da bu bununla boğuştu. Aydınlanmanın önüne hep, düşünmenin önüne hep din konmuştur. Bir de dinle boğuşacaksınız. Yani dinin kendisi değil, dini tekellerini alıp onu istismar edip onu istismar ederek milletini sömürenlerle de boğuşmanız gerekiyordu. Nitekim bu filozoflar böyle yaptılar. Pes etmediler ama. Şövalyelik ruhları vardı. Cesaretle, canlarını vererek bize sağladılar bir gün. Bizim toplumda insanlar ne için ölürler? Bir bakın. Evet. Aydınlanma ve düşünürler. Düşünürler, aydınlanmanın düşünürleri şuna inanıyorlardı. İnsanlığın ulaştığı akıl çapının egemenliğini hiç kimse önleyemez. Hiçbir kral, bir sürü krallar önleyemedi. Papalar önleyemedi. Efendim, askerler, ordular, komutanlar önleyemedi kardeşim. Vakti gelmiş fikirden daha güçlü hiçbir şey yoktur'a inanıyordu düşünürler. Bu çağın akıl çağı olduğundan hiç şüpheleri olmamıştır. Filozofların özelliği budur. Canlarını da feda etmelerinin sebebi budur. Fikirlerinin güçlü olduğuna dair çok güçlü bir inançları vardı ve o uğurda canlarını verdiler ve hiçbiri karşılığını almadı ama insanlık vefa borcunu onlara ödüyor bütün dünyanın eğitim müfredat programlarında isimlerini her nesle okutuyor neticede bu düşünürler direnen egemen siyasi rejimleri sahip oldukları tek güçleri olan akıl ile sonunda yıkmışlardır. Hak ile yeksan tarumar etmişlerdir. Aklın önünde hiçbir maddi güç duramaz. Bunu bilelim. Boşuna kandırırız kendimizi. Çünkü artık insanlık aydınlanma ile beraber kişilik kazanmıştır. Artık dış faktörlerle, dış akıllarla değil, kendi aklıyla hareket edip, yani kendi ayakları üzerinde ama kendi kafası üzerinde durabilir hale gelmiştir. Artık pek çok şeyi daha önce Tanrı'nın yapıyor Dediği pek çok şeyi, Tanrı yapıyor dediği pek çok şeyi artık kendisi yapabilir hale gelmiştir. Buradan devam edelim hocam. Bir araya gideceğiz. Geldi Beş evet. dakikada yok mu? Evet. Yok hocam bitti. Kısa bir ara. Aranın ardından buradayız. Suadaş düşünmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydınlanmadan bahsediyoruz evet, hocam. Onu, Aydınlanmanın bitirelim. tarihinden buyurun devam evet. edelim. Şimdi insanlık binlerce yıl özellikle din adamlarının egemen olduğu dönemlerdir. Aydınlanma çağına kadar papalık falan. Uğraştıkları konular insanı aslında hiç ilgilendirmeyen ve faydası dolmayan konulardı. Mesela Tanrı ile ilgili lüzumsuz tartışmalar. Tanrı mı yarattı, Tanrı ne yaptı, ne yapabilir, ne bilir, ne bilmez bunlarla. Aydınlanma geldi dedi ki kardeşim bize başkasının ne yaptığı lazım değil. Tanrı ne yaptıysa yaptı, ne yapabilirse yapar. Bizi ilgilendirmemesi lazım. Biz bizim ne yapabileceğimize bakalım. Biz hangi işimizi Tanrı'ya bırakıyoruz ki dediler. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz dediler. Başımıza bela geliyor, bizim çözmemiz lazım. Açlık var, karnımızı bizim doyurmamız lazım. Hastalıklar var, bizim tedavi etmemiz lazım. Biz, bizim ne yapacağımıza bakalım dediler. Ama halen Türkiye'de bakıyorsun, aman öyle mi? Allah'a cahillik isnat olur. Ya Allah'ın umurunda mı senin isnadın, Allah alim olup olmadığını senin demenle mi şey yapacak? sana ne bırak bu işleri sektör yapıp da milleti sömürme kardeşim ortaya bir kuram, teori, nazariye felsefe bir şey koy da bir şey icat edelim yani ileri gidelim zaten bizim tabi 18. asıra kadar ki aşamada olduğumuz belli ama bu iki asır falan değil aradaki mesafe bazı konularda 10 bin bazı konularda 50 bin sene gerideyiz şimdi Kant bu aydınlanmanın en önemli filozofu Kant'tır. O diyor ki aydınlanma insanın aklını kendisinin kullanma cesaretini göstermesidir. Bu cesareti önce kendinize göstereceksiniz. Kendinize gösteremezseniz başkasına göstermeye çalışmayın. Zaten kendine gösterirsen bu aklını kullanma cesaretini başkasına da kullanırsın. Ha, takmazsın ki yani. Onun için diyor ki, tembellik, bakın bunlar çok önemli, tembellik, korkaklık ve kolaycılık nedeniyle insanlar kendi akıllarını kullanmazlar ve başkalarının aklıyla yaşarlar. Bu tür insanların başına birilerinin gözetici, vasi ya da yönetici olarak gelmeleri çok kolay olur. Aydınlanma şudur, milyonlarca insanın bedeni üzerinde bir kişinin kafasının monte edilmesine karşı çıkmak ve herkesin kendi bedeni üzerinde kendi kafası ile var olmasını sağlamaktır. Şöyle devam eder Kant, bu toplumların, insanların psikolojisini de çok iyi keşfetmiş. İdesel psikolojileri ama Kant. Öyle kişiler ve toplumlar vardır ki kendi aklını kullanmayı hiç denememiştir. Bu tıp bize uyuyor. Biz tarih boyunca da bu sistematik aklımızı kullanmayı hiç denemediğimiz için bir tane felsefi değerde bir eserimiz yoktur. Bu düşünme tembelliğini üstelik sevmiştir. Bu insanlar dinleri ve dokmaları aklı kullanmaya hep ayak bağı ve engel yapmışlardır. İşte bundan dolayı zihnini kendi başlarına işleyip kullanarak bir varlık, bir ergin varlık olan çok az sayıda insan çıkmaktadır. Fakat her toplumda ve her zaman bağımsız düşünebilen birkaç kişi bulunur. Bu kişiler toplum tarafından hep dışlanacaklardır. ama o toplum daha sonra onların çizgisine mutlaka gelecek. Küçülttükleri o kişileri mutlaka, yücelteceklerdir. Aslında bu bağımsız düşünen kişiler toplumlarının hayrı için düşünmüşlerdi. Fakat yöneticiler halkı boyunduruk altında tutmaları için düşünürleri yok etmeye çalışmışlardır. Topluluk da günlük çıkarları nedeniyle yöneticilerle birlikte olup Düşünürleri yok etmek istemişlerdir. Çünkü toplumlar düşünme tembelliklerinden dolayı kendilerine yeni bir düşünme işinin çıkmasını ve buna bağlı olarak yeni akortlar yapmasını hiç sevmemişlerdir. Düşüncesiz yığınlar ve kitleler ancak yavaş yavaş aydınlanmaya varabilir. Bunlar devrimle aydınlanamazlar. Burada Voltaire'in de şeyini söyleyeyim, akıllarda bir devrim gerçekleşti diyor Voltaire. O da 18. asır adamı. Batı insanı aydınlanmadan aldığı güçle özellikle başta kilise olmak üzere bütün esaretlerden kurtuldu. Batı bu düzeye asırlar boyunca öldürdüğü filozoflar sayesinde ulaşmıştır. Şimdi yine Kant şöyle diyor, bunlar bize yol gösteren şeyler. Bunları yapmadıktan sonra istediğimiz kadar biz bunları kötüleyelim, reddedelim, anti aydınlanmacı olalım. Sadece ülkemizi söhüçler, sömürür, yolar, yer geçinir gideriz. Gelecek nesillere bir şey kalmaz, ülke biter gider. Başka hiçbir sonuç vermez, bunu bilelim. Aydınlanma için düşünme özgürlüğünden başka hiçbir şey gerekmez. Ama düşünmeyi yapmak şarttır. Bu biyolojik kurnazlık düşünmesi değil, animal düşünmesi değil, yem avlamak, avcı toplayıcılık düşünmesi değil. Bu lojik, hüminal, beşeri, sistematik düşünme. Bunu bilelim yani. Aklı kitlenin önünde kullanmak konusuna değiniyor Kant. Aklın kitle önünde özgürce kullanılması gerekir. Hani deriz ya ya kendi kendine düşün. Ne işin var onunla bununla milletle? Kardeşim dünyada yapılan her şey insanlık içindir. Sen kitle önünde bunları söylemedikten sonra bunu söylemenin bir anlamı yok ki. Stefans Zweig de diyor bunlar da aynısını söylüyor. Bir fikir ancak ifade edildiği zaman bir fikirdir. Onun için ama düşüneceğiz. Düşünme işlemi yapacağız. Fikir üreteceğiz ve söyleyeceğiz. Başımıza ne gelir? Korkusu olmamalı. Ben size şunu söyleyeyim. Geçim gün geçtikçe daha da kolaylaşıyor. Geçim derdinden dolayı bu düşünme, karakterinden ödün vermeye gerek yok. Hiç kimse aç kalmaz. Kant şöyle diyor. Kendi aklının kitle önünde, kamuoyu önünde ve hizmetinde serbestçe ve açık bir biçimde kullanılması her zaman özgürce olmalıdır. Yalnızca bu tutum, insanlara Işık ve aydınlanma getirebilir. Her yandan düşünmeyin, aklınızı kullanmayın diye bağrıldığı bir ortamda. Aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden kitlenin önünde apaçık olarak kullanmak özgürlüğü gerekir. Düşünme özgürlüğünün önüne genellikle inanmak bariyeri konur düşünme ve inan denir. 18. Hı hı. asır. 21. asır Hala. Türkiye'si aydınlanmayı tanıdıkça bizim ülkemizde yapılan konuşmaları gerek siyasette, gerekse entelektüel sözüm ona alanda, gerekse bilimsel alandaki konuşmaları sözleri duyduğumda ne kadar banal, yavan ve değersiz olduğumuzu görüyorum. Bu değerle katma değeri yüksek, katma değeri yüksek ürünler üretmemiz mümkün değildir. Bu arada bir soluklanalım isterseniz. Tamam Bizim hocam. şu güzel duygu aşılayan şarkımızı tamamdır hocam. Dinleyicilerimize, düşünenlere. duygu aşılaması bunların e, duygunun e, işlenme yeri zihindir fakat zihin onu kalbe göndererek e, icra eder hı hı. dolayısıyla bir şey dinlediğiniz zaman bu bir söz olur bir fikir olur bir şiir olur bir müzik olur kalbinizde kan boşalıp doluyorsa pompalanıyorsa bunu hissediyorsanız işte sizde duygu var demektir e, ama bu doğal dediğimiz animallı, duygusallığın merkezi beyindir, kimyasaldır. Bunda bu durumlar olmaz. Şimdi ne güzel diyor, giden dönmez ki geri. Ama bilmez biçare kalpler. Herkes her şeyi bilmez, anlamaz. Anlamak çok önemli. İşte bu Stefan Zweig bir tek noktayı anlamak için ömür harcamış. Stefan Zweig 1940'da vefat etmiş, 42'de. Bu e, romancı, edebiyatçı ama düşünür aynı zamanda. Hı hı. O nedenle hep söylediğimiz hangi alanda olursan ol, o alanın önce bilgi, bilim insanı ol, sonra da düşünürü ol. Düşünür değilseniz e, dünyaya gübre olarak gelip gideceksiniz. Düşünürseniz bir nazari, bir kuram ortaya koyacaksınız. Çünkü bir şeyin anlaşılmasına katkınız olacak. İşte Stefan Zweig, Yahudi kökenli biri. Önün önemi şudur, kutsal metinleri çok iyi biliyor. Bizde ileriyatçılar da bilmez Kur'an'ı ama bunlar hepsini bilir. Hı hı. Öyledir. Bir tek konunun bir noktası üzerinde yapıyor. O da şu. Tanrılar neden bu evreni yarattılar ama neden nasıl yarattıklarını kutsal kitaplarda anlatmadılar. Hı. Hakikaten kutsal evet. kitaplar nasıl yarattığını Tanrı'nın anlatmazlar. Tabi buna bir sürü bilimsel e, cevap bulmak mümkün ama bu felsefi olarak bulmaya çalışıyor. Evet. Ne diyor hocam? Bunu soruyor. Yaratıcılığın sırrı diye bir kitabı var sanatta. Bunu bir sanat eseri olarak görür. Yaratıcılığın sırrı. Sırdır bu diyor. Bu bilinmez. Ama neden bilinmiyor acaba? Bir tek nokta. Şimdi biz koca büyük işlerin altına girmeyecek. İslam'ı kurtaracağız. Ya bırak sen İslam'ı. Bütün büyük büyük bu bütün milleti de aşar. Sen bir küçücük noktada İslam'ın bir anlaşılmasına bir katkıda bulun da felsefi olarak dünya entelektüel piyasasında bir değeri olan bir izah yaptı. Ondan sonra konuşalım. Türkiyeyi kurtaracağız. Ya bir tuğla koymuyorsun sen ortaya. Nasıl kurtaracağız? Yemek için kurtaracağız sektörü. Değil mi efendim? <Gülüyor> Tanrı neden varlığı nasıl yarattıklarını tanrılar anlatmazlar, soru bu. İnsanlar diyor anlamadıkları şeyleri hep Tanrı fikrine bağlamışlardır. Sanatçının psikolojisini anlatıyor, bakın adam romancı, edebiyatçı ama psikoloji okumak zorunda sanatın ne olduğunu bilmek zorunda. Nasıl üretilir öğreniyor, bilgisiz. Efendim, bu çağda bir konuda teknik bilgi yoksa, ahkam kesmek hiç yoktur. Felsefe de yapamazsınız. Önce o konuyla ilgili teknik bilgileri, bilimsel bilgileri öğrenmek gerekir. Diyor ki bir insan ki herhangi bir kişi şeklini almıştır. Bir yatakta uyur, bir masada yemek yer, benim ve senin gibi hepimiz gibi giyinmiştir. Sokakta onun yanından geçeriz. Belki de okulda aynı sırada oturmuşuzdur. Dış görünüşü hiçbir bakımdan bizden farklı değildir. Fakat işte birdenbire bu insan hiçbirimizin yapamadığı bir şeyi yapmıştır. Hepimizin tabi olduğu kanunu yıkmıştır. Yani zamanı yenmiştir. Zamanı yenmek duyduk mu böyle bir şey? zamanı yenemezsen eser veremezsin zaman seni yeniyorsa yine eser veremezsin çünkü bizler ölür ve hiçbir iz bırakmadan gideriz ama bu kişiden bir şey kalmıştır neden çünkü o hiçten bir şeyin geçici olandan ebedinin doğduğu yaratıcılığın tanrısal devrini geçirmiştir çünkü o kişi dünyamızın en büyük sırrına, yaratıcılığın sırrına ermiştir. Yani harikulade eser veren bir insanda aynen yaratıcının sırrı vardır içinde Tanrı'dan aldığı o onun üzünüdür diyor. Eser yaratan kişi, yaratıcısı Tanrı gibi zamanı aşmak üzere Tanrı kuvvetini içinde taşıyan insandır. İşte o kişi bu yarattığı şeyle tabiat kanunlarını yıkmış, geçiciliği yenen bir cevher yaratmıştır. Evet. Ölümcül zamanı ölümsüzleştirmenin yolu kalıcı eser vermektir. Bu tek insan bu mucizeyi nasıl meydana getirmiştir? Hem de milyonlarca insan arasında özellikle ona bunu yaptıran gizli kuvvet nedir? Her yerde bir sır sezmemiz, her yerde onu çözmek istememiz ruhumuzun en iyi tarafıdır, diyor. Madem ki yaratıcılık anını sanatkar ile beraber yaşamamıza imkan yok, öyleyse arkasından yaşamayı deneyebiliriz. İdeal olan ancak sanatkar, yaratıcılığın sırrını kendisinin izah etmesi, eserlerini nasıl meydana getirdiğini anlatması, tekniğini göstermesi ve akıl almaz olanı kavranılacak bir şekle sokmasıdır. Anlatsaydı iyiydi diyor Tanrı ama anlatmadı. Hı hı. Ama biz anlatmadı diye onu anlamamaktan, Kaçınamayız, anlamaya çalışacağız. Yapabileceğimiz bir şey varsa o da bu hadiseyi sonradan düşünsel olarak kurgulamaktır. Kolay mı bir şey düşünsel olarak? Fakat bunu da ancak bir dereceye kadar yapabiliriz. Buna rağmen nüfuz edilmesi mümkün olmayan labirente hiç olmazsa birkaç adım daha yaklaşmış oluruz. Tanrı neden nasıl yarattığını anlatmıyor şöyle diyor sanatkar yarattığı anlarda kendinde değildir eserindedir yaratırken bizim dünyamızda değil kendi dünyasında yaşar bunun için yaratma hadisesine şahit olamaz şair kendisine ilham geldiği anda hatırasında bir manzarayı mesela bir ilkbahar gününde bir çayırı, bir göyü, bir ağacı, bir tarlayı tasvir ettiği zaman o anda odasında dört duvar arasında değildir. O yeşili görür, açık havayı teneffüs eder, otların arasından esen rüzgarı işitir. Kendinden geçmen gerekir. Bir, doğru dürüst eser vermek istiyorsan Shakespeare diyor Shakespeare 17 asırda otello adlı erkek karakteri konuşturduğunda kendisinden kendi vücudundan kendi ruhundan sıyrılarak otello'nun kıskançlık duygularıyla kabadan ruhuna girmişti bizde kendini tamamen vererek iş yaparsak sanat eseri üzeri. Zaten istese de anlatamaz nasıl yarattığını evet. diyor yani. Daha da açıklıyor. <gülüyor> Mesela diyor duayı ele alıyor. Bakın bizde duayı böyle ele alamayacağız. Akıl çapına sahip insan da yok. Dua eden insan nasıl duasının rüya görende nasıl rüyasının içindeyse hakiki sanatkar da yarattığı esnada öylece eserinin içindedir. Şu halde zaruri olarak sadece içine baktığından sanatkar dış dünyada ve kendi içinde olup bitenlerin farkına varmaz. Bunun için sanatkarlar, şairler, ressamlar, müziki sinaslar yarattıkları sırada kendilerine ve nasıl yarattıklarına bakmayı bilmezler. Bu nedenle de bize nasıl yarattıklarını sonradan anlatamazlar. Hı hı. Şimdi burada bir İngiliz filozofunun ayrıca antiparantez durumunu anlatacağım. Bir İngiliz filozofu vardı. Çok dindardı. Fakat daha sonra ateist oldu. Buna soruyorlar. Diyorlar ki siz çok dinler. Neden ateist oldunuz? Doğru diyor. Ben dua yapmadan hele akşamları yatmazdım. Ama bir keresinde dua yaparken kendimi kendimle konuşurken yakaladım. Artık ben konsantrasyonu kaybettim. Ben bundan sonra Tanrı'ya inanıyor olamam. Bu karaktersizliktir diye ben ancak ateist olabilirim dedi ve o öyle oldum dedi. Bakın insanlar böyle başarılı oluyor. Gerçek tükürüklerle bir şey olmaz. Vakit mi geldi bakıyorsunuz? yok. yo hayır, hayır. Iyi. Çok iyi. Çok Dikkatimi iyi. çekti. Çok iyi. Kendini veremiyorsan dindar olamazsın. Kendini vermeden. Formalite icabı ibadet yapmak da karaktersizliktir diyor. Kimi kandırıyorsun? Borcumu vereyim de kurtulayım. Çok mu umurunda Allah'ını sen? Borç mu? Öyle borç mu verilir? Kardeşim, hırsızlığın tatbikatı, alıştırması namazda yapılıyor biliyor musunuz? Nasıl yani? Nasıl? Nizami okumuyor kimse. Nizami eğilip kalkmıyor. Bakın, kamuoyunda ezan okurken okuması gerekenden yüz misli fazla uzatan adam kendi başına namaz kılarken uzatması gerekenden yüz misli kısaltarak okuyor. Çalıyor orada. Huzurluğun eksersizini yapıyor orada Hı. be. Bu oluyor dindar, öyle mi? Cennete gidecek. Efendim, Bunlar da ayrı bir felsefe. Böyle yapmak lazım felsefesini. Zübeyk şöyle diyor. Biz maddi bir dünyada yaşıyoruz. Her şeyi ancak duy organlarımızla kavrayabilen insanlarız. Bizim için çiçek henüz açılmamış tohum halinde toprakta dururken değil ancak şekillenerek renklenerek açtığı zaman çiçektir. Bir fikirde ancak ifade edildiği zaman bir fikirdir. Şimdi sanatkar eserini yarattığı esnada sadece eserinin içine baktığından ve içinde kaybolduğundan o da yarattığı sırada yarattığına bakmaz ve nasıl yarattığının farkında olamaz. Sanatkar yaratırken kendine malik değildir. Hem sanatkar hem etrafta ne oluyor bitiyordan haberi var bir taraftan da siyaset dinliyor, televizyon izliyor. Bu adam sanatkar olamaz, kendini veremiyor, kaybolmamıştır işinde. Sadece sanatkar için değil ki. Yani ibadet ederken de öyle. Hazreti Ali'ye kılıç saplamışlar, çıkaralım alalım demişler, yok namazda durayım namazda çıkarın. Şimdi duymayacağım acısını, acısını öyle bir konsantre olacakmış ki demek ki namazda kılıcın çıkarılmasının acısını duymuyor. Sanatkar yaratırken kendine malik değildir. Hakikaten sanatkar ancak bir çeşit kendinden geçişle, bir ekstase ile yaratabilir. Yunanca bir kelime olan ekstase kendinin dışında olmak demektir. Doğada bir şeyin üremesinin doğasında iki zıt şeyin birleşmesi vardır. Sanat yaratıcılığında da iki zıt unsur birleşir ve birbirine karışır. Bunlar şuur ve şuursuzluktur. Aman yarabbim bu iki zıttı nasıl birbirine karıştırırsın? İşte yapabilir bunu insan. <gülüyor> Eski İran komutanlarının eski tekniği sanatkar içinde söylenir diyoruz Veik. Bunlar harp planlarını akşamları içki masasında sarhoşken yaparlar. Ertesi sabah da ayık kafalarıyla tasih ederlermiş. Genellikle doğru çıkarmış. Şimdi diyor ki, Bir tür sarhoş olma durumudur. Kendinden geçme durumudur. Sanat eseri vermek. <gülüyor> o nedenle eğer sarhoş oluyorsan, içki içiyorsan bir eser ver ya. Boşuna sarhoş olmak için içki içme diyor yani. Hı hı. Evet. Kardeşim burada da buna. Benim işim teknik bilgi vermek ve üzerinde felsefe yapmak. Biz o kadar lüzumsuz şeyler üzerinde tabi bunları halkı sömürme sektörü ve onun işportacılığını yapmak için yapıyoruz da. İçki içme üzerinde kıyamet kopar bizde. Bir kesim içki içmekle çağdaş olduğunu sanır. Diğer kesimde içki içmemekle büyük dindar olduğunu sanır. Çok Kardeşim önemli içki... bir şey söylediniz hocam aslında. Çok güzel özetlediniz e böyle, bir cümleyle. E böyle. Teknik bilgisi Hı -hı. böyle. Ne içki içmekle çağdaş olunur ...ne de içki içmemekle dinler olunur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de... ...en büyük ceza... ...hırsızlık cezasıdır. Hırsız, içki içmenin Kur'an'da... ...cezası bile yok. Ha, yanlış anlaşılmasın ben teşvik için söylemiyorum. Hı hı. Teknik bilgiyi söylüyorum. Evet. İçki içmekten dolayı... ...cennete gidemezsin diye bir şey yok. Ama hırsızlık yaparsan... ...elin gider... ...oraya da elsiz gidersin. Peki neden... İçki üzerinde gösterilen ısrarın binde biri haksız kazanç, kul hakkı yemeye gösterilmiyor. Kendi de istiyor çünkü değil mi? O Kardeşim kime yutturuyor? Sen kimi kandırıyorsun? Hı hı. Allah Allah. İçki içiyorsan diyor, yani sarhoş oluyorsan diyor bir eser ver. Bu bizim ülkede var. Sabaha kadar sarhoş olmak için içki Batı'da sarhoş olmak için içki içmek yoktur ya. Böyle bir şey yok. Evet hocam. Şimdi dikkat çekici bir konu. Evet. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranlardan buradan devam edelim yine. Tamam. Kısa bir ara. Çağdaş düşünmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sarhoşluk ve içki içmek evet. üzerine ilginç şeyler söylemiştiniz evet. hocam. Devam yani, edelim isterseniz. Evet. Yani sanatçı yaratırken diyor sarhoş durumundadır yani tabiri hı hı. caizse. Ee, tabii içki içmeden de kendini verenler oluyor yani veriliyor ee, veriyor da zaten asıl sanatkarlar öyledir diyor yani burada biraz daha detaylı şey yapıyor anlatıyor ama vaktimiz kalmadığı için pek giremedim onlara hı hı. insana nasıl ilham gelir kişilere göre değişiyor yani bu mesela diyor ki göte 62 yılda bir şiiri yazdı ama 3 günde de yazabilen var Bazısına böyle e, şurada söylüyor. İşte yaratma şuur ile şuursuzluk arasında daimi bir boğuşmadır. Bu iki zıt unsur olmadan sanat yaratıcılığı olmaz. Bu sanatın yaratıcı kanunudur diyor. Adam bunu tespit etmiş. Sen ben böyle bir düşünme ve çalışma yapmadığımız sürece bunun reddetsek ne kıymeti var? Bir yerde kendi kendine işte sosyal medyada yazar, kendin kendine, kendine deşarz olursun. Dünya kamuoyuna çıkamazsın yani. Hı hı. Dünya entelektüel. Piyasasında değerin yoksa boşuna uğraşma, hiçbir şeyi savunma yani. İşte üç günde bir dram yazan İspanyol edebiyatçısı Lope de Vega, 17. asır. Onun yanında da şiirsel oyun olan Faust adlı eserinde eserine 18 yaşında başlayan ve ancak 82 yaşında bitiren Alman göte. Birinde verim muntazam bir şekilde haşmetli bir nehir gibi akar. Ötekinde ise her defasında bir defaya mahsus bir volkan gibi taşar. Her biri başka şartlar altında yaratır. Biri zihninin açıldığını sabahları duyar. Ötekisi de ancak geceleri çalışmaya başlar. Biri yaratıcılığın hakiki sarhoşluğu içine girebilmek için dış etkenlerin mesela alkolün veya parıltılı bir çevrenin tahrikine ihtiyacı vardır. Bazısı fikirlerini toplayabilmek için büyük bir sessizliğe ihtiyacı vardır. Bir başkası ise ancak meyhane ve kafelerde etrafını gülen konuşan insanlar çevirdiği anlarda kendisini toplayabilir. Bazısı da iyi karısı olduğunda, bazısı da kötü karısı olduğunda ilham alır diyorum. Adam çalışmış, tesbit etmiş. Şimdi yarım yamalakla bir şey olmaz. Lütfen bir şeye kendimizi verelim öyle bir iki lafla duyma ile okuma ile bu olmaz bakın bir oflu hoca hikayesi vardır oflunun bir eskiden biliyorsunuz of e, Türkiye'nin hoca imalatanesi idi hocası... bir tanesi gitmiş bir Anadolu'nun bir köyünde hoca olmuş imam olmuş baya da zaman geçmiş cenazeleri hep kendi tek başına yıkar, yıkarmış ee, köylü merak etmiş demiş ki ya bu adam yıkıyor mu yıkamıyor mu acaba vesvese çok ya bizde negatiflikte hı hı. mümkün değil bunu nasıl öğrenemiz kimsi de yanına almıyor o ya, demiş de, bir gönüllü lazım kim çıkar öldü numarası yapsın da bir görsün bakalım nasıl yıkıyor Ve gelsin bize de anlatsın çıkar her zaman öyle gönüllüler çıkar birisi çıkmış tamammış, ben yapayım gitmiş ölü numarası Hoca almış teneşir derler. cenaze yıkanan şeye, teneşir masaya. Teneşire koyuyor. Bir tarafında su da tabii kaynıyor eski bakır kazanlar odunlarla falan. Su. Hoca geliyor, sıvaz veriyor falan. Maşrabayı kocaman daldırdığı gibi kazandan suyu alıyor. Cenazenin ölünün kafasına bir döküyor. Kafasına dökör dökmez adam tabii. Kalkıyor. Kalkınca hoca gırtlağına Yumuluyor. Boğuyor, öldürüyor adamı. Dışarıda tabii herkes merak ediyor. Ne oldu acaba? Niye çıkmadı? Kaç zaman oldu? Biraz sonra hoca kanter ter içinde dışarı çıkıyor. Diyor ki, E.H.M.A.T. Bakın, bir daha bana öyle yarım ölmüş adam getirmayın. <gülüyor> Eldirene kadar neler çektim. Şimdi kardeşim böyle yarım yamalan bilgilerle, fizikiyelerle uğraşma. Eee. Bizi de dinlemesin o tür insanlar. Ben onlarla uğraşacak halim yok. Hatta dinlemesinler benim hakkımı yerler yani. Ben boşuna dinlenmek istemiyorum. Kafa işi yapan varsa, yapmak istiyorsa dinlesinler yani. Şimdi insanlarımıza bu konuda şunu tavsiye edeceğiz. Bu tükenmişlik sendromu çok önemli. Yaşlandıkça özellikle de bunu gidermenin tek yolu aynı zamanda da bu Parkinson Alzheimer hastalıklarına da çok iyi gelir. Kafasal iş yapsınlar. Okusunlar, düşünsünler. Okusun ama üzerinde düşünsün. Neden bu böyle olur? Acaba niye böyle olabiliyor? Şeklinde. Bir de yazsınlar. Herkes yazsın. Bir ev kadını bile yazma biliyorsa tahsile hı hı. gerek yok. Günlük hayatını yazsın. Kocasından duyduğunu, gördüğünü, çocuklarıyla ilişkisini yazsın. Sanatçılar, bu dizi oyuncuları yaşlanınca çok kötü durumlara düşüyorlar. Yani hayat böyle gitmeyecek. Yazın hayatınızı, her gün gördüğünüzü. Garson, günlük tutar gibi diyorsunuz. Günlük şimdi. tutar gibi. Bunlar ileride. Şimdi bakın toplumun her kesimi hatta herkesin böyle şeyler yazdığını düşünün. Sokak adamları, insanları falan. Toplumun sosyolojik yapısı ortaya çıkar ya. Yani ve büyük bir nimet ve kendileri de zihinsel zihinleri işlem yapacağından, zihinleri çalışacağı için Parkinson, Alzheimer de olmazlar. İleride tükenmişlik sendromuna da kapılmazlar yani. Yapın bir şey yapın kardeşim ya. Yapın. Gidip pasif pasif onu bunu dinlemekle hiçbir yere varılmaz yani. Boşuna yani, sebep da bekleme ondan. Yok öyle bir şey. Zamanı israf eden hiçbir şeye sebep mu verir Cenab-ı Allah yani şimdi. Şimdi şu parçamızı da son duygu bölümüne geliyoruz. Duygu anlatacağız. Tamamdır. Biraz duygu aşısı yaparak o konumuzu da anlatalım. Sönmez artık yıldır. şu besteği, güzelim besteği yapan, yapabilen bir toplum bugün neden ve nasıl bu kadar vahşi ve duygusuz oldu? Bunun üzerinde durmamız lazım. Kafa katmanı önce bu toplumun durması lazım. Okuması lazım. Üç yaşında, dört yaşında kız, erkek çocuklar kaçırılıyor. Ama ne işkenceler. Çok duygusuz bir toplum olduk. Ne var ne yok, maddiyat. Beton plazalarına döndük. Biyolojik beton plaza gibiyiz. Yani insan denen şey insanın ürettiği duygudur. Şu beden insan değil. O nedenle duygularda iki tanedir insanda. Birine İngilizce emotion diyoruz. Animal, hormonal, kimyasal, hayvansal. Tek derdi yemek. Maddi, beş duy organlarıyla dokunma, tatma, duyma, görmeyle zevk alır. Ama asıl insan dediğimiz boyutu hüminal, sensation dediğimiz sensitivity, hissiyat, duyarlılık, duygululuk insan budur. Yani bu boyutu olmayan insan hayvandır. Fakat bu insani buyut kendiliğinden yok insanda. Öbürü kendiliğinden var. Hayvan olmak için eğitim almaya gerek yok. Hani hayvanlara da hakaret oluyor. Hayvanlarda da bakıyorum sınırlama var, fren var, kural var. Şimdi doğada bizim üniversitenin kampüsünde de bir sürü köpekler var. Yo, hepsi çıplak. Ya erkek köpek çıplak gördü diye hayvanın peşinden koşmuyor ya. Bir usulü adabı var. İnsan işte bu insani boyutundan eksik olunca ona vahşi diyoruz. Yabani diyoruz. Bu durum hayvanlıktan daha kötü. Evet. Ama bunu kardeşim devlet varsa devletin görevlerinden biri budur. Devlet dini organize ediyor ama o organize ettiği din insanlara duygu yükleme yapması gerekirken insanların var olan duygularını boşaltıyor. Yani böyle duygusuz insanlardan din adamı olur mu? Biz boşaltma uzmanı olduk. Bankayı boşaltıyoruz, cepleri boşaltıyoruz, hazineyi boşaltıyoruz. Ya dini de boşalttık be. Din duygu demek, beşeri insani duygu demek. Onu da duygusuzlaştırdık. Dolayısıyla toplumumuza bir duygu aşılaması şart. Duygu aşılaması olmayınca, Hayatı ve zevki sadece maddi, bedensel, kimyasal zevklerden ibaret zannediyor. Halbuki asıl zevk zihinseldir, zihindedir. Neden rüyalarda gördüğümüz şeylerden, yaşadığımız durumlardan, yediğimiz yemeklerden daha çok etkileniriz, daha çok lezzet alırız? Çünkü tümden zihinde işleniyorlar. Maddi e, ortamdan ve boyuttan ve düşünceden arınmış bir şekilde olduğundandır. E biz bu rüya hayatını gündelik, gündüz hayatımıza taşıyabiliriz yani. Onun için, onu yapabilmek için zihinsel zevk almayı öğrenmemiz lazım. Ve bunu öğretmemiz de lazım. Kim öğretecek? Kaç kişi biliyor? Şimdi bakın zihinsel zevk aldığınız zaman şimdi şu müziğin zihin kanalıyla ne yapıyor? Kalbinizi etkiliyor. Bakın bu kalp etkilenmesi stamina ve iyi kolesterol üretir. Kalp hastası olanlar bunu yapsınlar. Zihinsel işlem zevk alacakları zihinsel işler yapsınlar. Zihinsel zevk almak, bir şeyi anlamak ve ona anlam yüklemekle olur. İnsan demek, mana ve anlam demek zaten. Beşeri duygu demek, anlam ve mana demek. Manevi de bu zaten. Bunları öğretelim. Bunları öğretmeyince ne oluyor? Herkes yemek içmekten ibaret zannediyor hayatı. Bir de beton sahibi olmak. Onun içinde para kazanın da para kazanayım. Ya parayı harcamasını da bilmiyorsun ki. Parayı biraz da kendine harca. Kendini işlemeye harca. Duygulu boyutunu işlemeye harca. Evliliğinden, çocuklarla ilişkilerinden, toplumsal hayatından zevk al. Yürümeni işle. Konuşmanı işle. Jest ve mimiklerini işle. Düşünmeyi, bilgi yapını işle. Ki senin olsun. İşlersen senin olur ve zevk alırsın. Şimdi, ölüm döşeğinde bile olsa insan okumalı ve düşünmeli. Neden? Çünkü her okuma... Yapılan okuma ve her yapılan düşünme insanın kalitesini artırır. Kalite artınca değer artar. Öbür tarafa inanıyorsan oraya bir milim daha değerli gidersin. Oraya inanmıyorsan buradan bir milim daha değerli olarak ayrılırsın. Ve bunu bilelim. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. İnsani değer maddiyatla değil. Çünkü maddiyat dünyevi bir şey. Animal bir şey. Maneviyatla olur. Anlamla, anlamakla, kuru bilmek yetmez. Bakın, cahillik bilmemek demek değildir. İngilizcesinden anlıyorum bunu. İngilizce cahil demek, ignorant demektir. Cehalet de ignorance. Ignorance, bilmemek demek değil göz ardı etmek demektir herkes her konuda alim olamaz bir kişi, bir kişi diyelim ya da herkes bir konunun bir alanın bir konusunda bilgi sahibi olur diğer her alanda cahildir ama eğer ki bilgiyi ihmal etmiyor göz ardı etmiyorsa öğrenmek istiyorsa o adam alimdir lazım olan bu alimlik de değil aslında aslında o nedenle efendim sürekli öğrenmek lazım öğrenmek lazım ee, ve böylelikle toplumumuzun kalitesi yükselecektir atalarımızın bir atasözü var diyor ki cahile laf anlatmak ısırganla taharet etmeye benzer Adam biliyor. Seninle tartışıyor. Ya bilmiyorsun kardeşim. Ya niye tartışıyorsun? Tartışma bir kere. Niye tartışıyorsun? Öğrenmeye bak. Bilmediğin belki bir şey vardır. Öğrenmeye bak. Bak burada bir tane söyledi. Bernard Russell. İnsanların hisleri bilgileriyle ters orantılıdır. Hisleri, duyguları yani. Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle müdafaa edersiniz savunursunuz cahilsin ya. Hı hı. savunma kardeşim ya. cahil öğrenmek için sormaz bakın bunu bilin yani cahil kişi yani öğrenmek için sormayan cahildir cahil mutlaka bir menfaat elde etmek için sorar onun için hep fetva sorarlar bu dünya ve öbür dünya menfaati elde etmek için kadın kocasını çalıyor parasını cebinden. Hocaya soruyor. Fetva alıyor. Niye? Çaldığı para yanında kalsın, meşru olsun diye. Şimdi öğrenmek için sormak lazım. Bir menfaat elde etmek için değil. O nedenle bu fetva sistemi öğrenmek için değil, o nedenle de bin yıldır bu millet fetva sonra sonra dinini yaşadığı için bir türlü dinini öğrenemedi. Bırak kardeşim kendisi şey yapsın ya öğrensin. Bu devlete ne oluyor? Devlet milletin dolandırılmasını, çarpılmasını, efendim, domates, biber, patlıcan fiyatlarının düzenlenmesiyle meşgul olmuyor da namazını kılıp kılmaması ile meşgul oluyor devlet eliyle millete. Lan kim kılıyorsa derdini o taşısın. Sana ne oluyor ey devlet? Sana ne oluyor? Sen milletin hakkını, dolandırılmasını ders eyle. Onu yapamıyorsun gidiyorsun başka işlerle. Yani bunlar bu çağda kabul edebilir şeyler değil. Bakın Kur'an-ı Kerim bile diyor ki yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Şimdi ben toplumda kul hakkı kavramı kalmamış Kul hakkı diye bir şey yok. Geçen giderken bir yere kadının biri annesi çocuğuna 4-5 yaşında dükkanların önünden geçerken elini attı kuru yemiş alacaktı. Ona uyguladığı sisteme baktım. Oğlum kızım alma diyor orada böcek var. Bakın Hı. böcek var. Korkutuyor. Korkutuyor. Demiyor ki ona kızım bu senin hakkın değil. Bak onu demiyor. Bu çok kötü bir eğitim sistem yarın çocuk daha büyüyünce oraya elini atacak bakacak böceğin ne olduğunu bilecek at, bakacak böcek yok alacak çarpacak şimdi bizim üniversitenin kampüsüne bakıyor insanlar geliyor cuma namazı kılıyor teravih kılıyor camimizde bunu söylemek zorundayım yani mukabele dinliyor çıkıyorlar kampüsümüze sağ olsun çok sayıda meyve ve ıhlamur ağaçları var Hepsini deşiriyorlar yani. Toplayıp gidiyorlar poşet poşet. Ya benim hakkım mıdır değil midir soran yok. Yani bu dinin e, pratiğine bu kadar önem verenlerde bu kul hakkı anlayışı yoksa kimden bekleyeceğiz? Kardeşim bu toplumda hakikaten e, kul hakkı kavramı kalmadığı Duygu, düşünce, dinde kalmadığı ee, çok acayip bir durum var. ben 4-5 dakika kaldı hocam. Öyle mi? Evet. zaman şey yapayım. Ben bu programlar sayesinde e, her toplumda bu vardır. Bu toplumun e, sahibi durumunda omurgasının varlığını gördüm. Daha önce çok umutsuzdum. Bu insanlar bu insanlar Hakikaten ülkenin derdini çekiyorlar böyle. Entelektüel, çağdaşlık, insanlık derdini çekiyorlar. Ve onlar ülkeden hiçbir e, haksız kazanç da elde etmiyorlar. E, bunlar her toplumda mani, görünmeyen manevi mimarlar olarak adlandırılırlar. Ben bu toplumun da Binlerce, ben binlercesiyle karşılaştım bu programlar sayesinde. Manevi mimarları var. Ben eminim bunlar bir gün durun ey kalabalıklar diyeceklerdir. Bakın 70 yıl önce bir şairimiz, sonunda okuyacağım isminin durun kalabalıklar diye bir şiir yazmış. Bakın 70 yıl öncesiyle bugün arasında bir farklılık vardı. Durun kalabalıklar Bu cadde çıkmaz Sokak Haykırsam Kollarımı makas gibi açarak Durun Durun Bir dünya iniyor tepemizden Çatırdılar geliyor Karanlık kubbemizden Çekiyor tebeşirle Yekün hattını afet Alevler içinde ev Üst katında ziyafet durum diye bir laf var buyurunuz size durum bu toprak çirkef oldu bu, bu gökyüzü bodrum geçenler geçti seni uçtu pabucun dama çatla sodom gomore patla bizans ve roma öttür yem borusunu öttür öttür borazan bit pazarında sattık Kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes semaneti? Necip Fazıl Kısa Gürek. Yad ediyorum kendisini. 1947 yılında. 70 yıl önce yaşamış. Aydınlanmadan sonra çağdaşlıkla çağ kıskacında kalmak çok kötüdür. Çağdaşlık tercihini yapıp bir an önce çağdaşlaşılmalıdır. Başta eğitimde. Eski şeyle yeni şey yapılmaz. Eski şeyler bugünün şeylerini üretmez. Kerpiç malzeme ile plaza yapılmaz. Evet hocam i̇şte bitti vaktimiz e, kapatmadan önce kitabınızı göstereceğim Hı. soranlar oluyor. İnternet üzerinden e, kitabın ismini yazarak bulabilirsiniz kitabı gösterelim. E, aynı zamanda aldık kitapları diyenler de var. Az önce mesajları okudum arada. E, kitabı soranlar da var. İnternet üzerinden buradan bulabilirsiniz. Aynı zamanda hocamızın ulusaldemokrasiinstitüsü.org evet. isimli e, evet, bir sitesi evet. var. Oradan da yazılarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube hesabımızda ve orada da programın bölümleri de var diyelim. ve Böylece noktalayalım hocam artık. Evet. E, böylece çağdaş düşünmeyi noktalıyoruz. Bir sonraki programda yine biz burada olacağız. Bekleriz sizlere Hoşçakalın.